Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Şoskomp Prensi Sherlock Holmes uzunca bir süredir mikroskobun üzerine eğilmiş, bir şeyler incelemekteydi. Nihayet doğrulup muzaffer bir edayla bana bakarak gülümsedi. ''Tutkal bu Watson'' dedi. ''Tutkal olduğuna şüphe yok. Gel bak nasıl da dağılmış her yere.'' Eğilip vizörden baktım. ''O gördüğün kıllar yün paltodan, daha düzensiz dağılmış olan gri kütlelerde toz.'' Soldakiler epitelyum deri döküntüleri. Ortadaki kahverengi kabarcıklar da şüphesiz tutkal. Peki dedim gülerek. Sen öyle diyorsan öyledir. Yeni bir mesele mi var yoksa? Bu sadece güzel bir gösteri diye cevap verdi. Belki sen de okumuşsundur. Sid Penkras vakasında ölü polis memurunun yanında bir kep bulunmuştu. Sanık kepin ona ait olmadığını iddia ediyor. Ama gel gör ki resim çerçevesi imalatçısı olduğu için ''Sık sık tutkal kullanıyor olmalı.'' ''Senin vakalarından biri mi?'' ''Hayır, Yard'tan dostumuz Meryl ilgilenmemi rica etti. Şu kalpazanı gömlek manşetindeki çinko ve bakır izinden enselediğimden beri mikroskobun önemini anlamaya başladılar.'' Sabırsızlıkla kol saatine baktı. ''Yeni bir müşteri gelecekti ama gecikti. Bu arada Watson, yarışlardan anlar mısın?'' ''Eh, anlarım biraz. Ne de olsa gazi maaşımın yarısı oralara gidiyor.'' O halde seni pist rehberimi ilan ediyorum. Peki bir de Sir Robert Norberton desem bu isim sana bir şey hatırlatıyor mu? Bir şeyler biliyorum. Adam Schoscombe'da yaşıyor. Bir ara yazlığım oradaydı da oradan hatırlıyorum. Hatta bu Norberton bir keresinde az daha senin eline de düşecekti de zor kurtuldu. O nasıl oldu? Kurzon sakağındaki tefecilerden Sam Braver'ı kırbaçla öldüresiye dövmüştü. Ah ilginç bir şahsiyetmiş. Hep böyle mi davranır bu? Bela bir adam olduğunu herkes bilir. İngiltere'nin en gözü karabinecilerinden biridir. Hatta birkaç yıl önce ulusal kupada ikinci bile olmuştu. Eski neslin bütün delilikleri onda. Naiplik döneminin en bıçkın karakterlerinden biri. Boksör, atlet, yarışçı, kazanova. Ama bir ara boğazına kadar borca batmıştı. Sonradan çıkabildi mi bilmiyorum. Bu harikaymış Watson. Tam bir karikatür. Adam gözümün önünde canlandı bile. Şimdi de şu malikaneden söz et biraz. Shoscombe Park bölgesinin tam ortasında yer alıyor. Meşhur at haralarının orada. Baş antrenörün adı da, dedi Holmes, John Mason. Bana öyle hayretle bakma Watson, elimdeki mektup kendisinden geliyor da oradan biliyorum. Sen önce şu Şoskomp'u biraz daha anlat, Madem bulduk. Spanyalleri de meşhurdur, dedim. Köpek yarışmalarında hep iyi dereceler alırlar. İngiltere'nin en özel ırkıdır desem yeridir. Shoscombe malikanesinin leydesinin de medari iftarlarıdır. Kendisi Sir Robert Norberton'un eşi oluyorlar sanırım. Sir Robert hiç evlenmemiş ki. Yaşantısına bakınca iyi de yapmış diyor insan. Dul kız kardeşi Lady Beatrice Falder'la birlikte yaşıyor. Kadın onun yanında kalıyor herhalde. Hayır hayır. Malikane kadının merhum eşi Sir James'ten kalma. Norberton'un kız kardeşinin kayınbiraderiyle de var. Bu arada kadının epey bir kira geliri de oluyormuş. Ve Robert kardeş de kiraları çatır çatır yiyor herhalde. Ben de öyle tahmin ediyorum. Adam şeytanın teki. Eminim kız kardeşine kök söktürüyordur. Gerçi tersini duyduğum da oldu. Kimileri kadının kardeşine çok bağlı olduğunu söylüyor. Şoskompt'ta ne oldu bu arada? Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Ah yanılmıyorsam öğreneceğimiz kişi de geldi. Kapının açılmasıyla birlikte içeri uzun boylu, temiz tıraşlı, atların yahut da çocukların eğitilmesinden sorumlu kişilere özgü, sert ve ciddi duruşlu bir adam girdi. Bay John Mason'ın her halinden yaptığı işe ne kadar yakıştığı belliydi. Soğukkanlı ve kendine güvenen bir tavırla selam verip Holmes'un gösterdiği sandalyeye oturdu. Notumu aldınız mı Bay Holmes? Evet ama fazla bir şey anlatmıyordu. Her şey olduğu gibi kağıda dökemezdim. Bu son derece hassas ve karmaşık bir konu. Bunu ancak yüz yüze anlatabilirdim. O halde merakla bekliyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim Bay Holmes. Patronum Sir Robert galiba delirdi. Holmes kaşlarını kaldırdı. ''Burası bir ev beyefendi, tımarhane değil.'' dedi. ''Sakıncası yoksa neden öyle söylediğinizi sorabilir miyim?'' ''Şey, bir adamın bazı tuhaflıkları varsa bir yere kadar mazur görülebilir ama yaptığı her şey tuhafsa o zaman durup düşünürsün. Sanırım Schoscombe prensi ve derbi yarışları yüzünden kafayı oynattı.'' ''Bu prens sizin atınız değil miydi?'' ''Bütün İngiltere'nin en iyi atıdır Bay Holmes. Bunu benden iyi kimse bilemez.'' Şimdi ne kadar şerefli bir beyefendi olduğunuzu ve konuşacaklarımızın bu odadan dışarı çıkmayacağını bildiğim için açık olacağım. Sir Robert'ın derbiyi kazanması şart. Boğazına kadar borca batmış durumda. Ve bu yarış da onun son şansı. Elde avuçta ne varsa o ata yatırdı. Bahisler de epey yüksek. Şimdi e kırka kadar düştü ama beyefendi başladığında bire yüz veriyordu. Tamam da at bu kadar ise bahis neden bu kadar yüksek? Çünkü insanlar ne kadar iyi bir at olduğunu bilmiyor. Sir Robert bunu tahmincilerden gizliyor. Antrenmanlara bile prensin kardeşini çıkarıyor. Görseniz ikisini birbirinden ayıramazsınız. Oysa ki bizimki galopta rahat iki boy fark atıyor. Beyefendinin aklı fikri o hatta. Bütün hayatını bu yarışa bağladı. Tefecileri daha fazla oyalayamaz. Prens kaybederse işi biter. Epey büyük bir kumara benziyor. Peki ama delilik bunun neresinde? Şey ona bir baksanız anlarsınız. Geceleri uyuyamaz oldu. Günün her saati ahırda. Delilik gözlerinden okunuyor. Bu kadarını sinirleri kaldırmıyor artık. Lady Beatrice'e yaptıklarını bir görseniz. Ne yapıyor? Aslında her zaman iki arkadaş gibiydiler. Hayat görüşleri aynıydı. Beğenileri aynıydı. Atları hanımefendi de en az kardeşi kadar severdi. Her gün aynı saatte arabaya atlayıp onları görmeye gelirdi. Prense de ayrı bir düşkündü. Öyle ki hayvancıız arabanın sesini ne zaman duysa kulaklarını kaldırır, hanımefendinin yanına gidip şekerini alırdı. Ama bütün bunlar eskidendi. ''Neden?'' ''Artık kadının atlara ilgisi kalmadı. Bir haftadır ahırın yanından geçip gidiyor. Bize bir selamı bile çok görüyor. Aralarında bir şey mi oldu acaba?'' ''Ne olduysa epey büyük bir şey olmalı. Yoksa Sir Robert hanfendinin evladı gibi sevdiği spanyelini neden elinden alsın ki?'' ''Birkaç gün önce yeşil ejderhadan ihtiyar Barnes'a gönderdi hayvanı. Bu gerçekten de garipmiş. Kadın son zamanlarda sağlığı bozulduğu için uzun süre dışarıda kalamıyordu. Ama kardeşi her akşam onunla bir iki saat vakit geçiriyordu. Eh ona yapmasın da kime yapsın bunları? Hanımefendi onun tek dostuydu. Ama bu da eskidendi. Artık yanına bile yaklaşmıyor. Kadın da buna çok içerliyor. Bütün gün suratı asık halde dolaşıyor ve çok içiyor Bay Holmes. Hem de ne içme? Bu olanlardan sonra mı başladı içmeye? Eskiden bir kadehten fazla içmezdi. Ama şimdilerde şişeyi elinden düşürmüyormuş. Bana da Kahya Stephens anlatıyor bunları. Her şey çok değişti Bay Holmes ve burnuma hiç de iyi kokular gelmiyor. Başka şeyler de var bu arada. Mesela beyefendinin gece vakti eski kilisenin altındaki mezarlıkta ne işi var? Orada buluştuğu adam kimin nesi? Holmes ellerini ovuşturdu. Devam edin Bay Mason. Gittikçe daha çok ilgimi çekiyor. Oraya gittiğini ilk gören yine bizim kahya olmuş. Gecenin 12'siymiş ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyormuş. Ertesi gece eve uğradığımda beyefendi yine kayıptı. Biz de Stephens'la birlikte peşine düştük. Ama bizi görmesinden çekindiğimiz için korka korka gittik. Bilirim adamın eli çok ağırdır ve bir kez tepesi attı mı gözü kimseyi görmez. Haliyle fazla yaklaşmadık ama her şeyi gördük. Beyefendi o perili mezarlığa gidiyordu ve onu orada bekleyen bir adam vardı. Bu perili mezarlık nedir? Şey efendim civarda eski harap bir kilise vardır. O kadar eski bir şey ki kimse ne zamandan kalma olduğunu dahi bilmez. Bu kilisenin altında da uğursuz bir mezarlık var. Gündüz vakti bile karanlık, küf kokan ıssız bir yerdir. Ve gece oranın yakınından geçmek bile her baba yiğidin harcı değildir. Ama beyefendi korkmaz. Ömrü boyunca korku nedir bilmemiş zaten. Peki ama gecenin bir vakti ne işi vardı orada? Durun biraz dedi Holmes. Orada bir adamın daha olduğunu söylemiştin. Bu ahırdan ya da evden biri olmalı. Kim olduğunu bulup ona sorsaydınız ya. Tanıdığım biri değildi. Buna nasıl emin olabilirsiniz? Çünkü onu gördüm Bay Holmes. İkinci gece gördüm. Stephans'la çalıların arasında tavşanlar gibi titreyerek beklerken Sir Robert yanımızdan geçip gitmişti. Sonra arkadan diğerinin geldiğini duyduk. Tabii ondan korkmuyorduk. Sir Robert gözden kaybolunca ayağa kalkıp ay ışığında yürüyüşe çıkmışız gibi rahat tavırlarla yanına yaklaştık. ''Selam, sen de kimsin?'' diye seslendim ben. Bizim geldiğimizi fark etmemiş olacak ki, sesimi duyunca şeytan görmüş gibi bir suratla dönüp baktı. Sonra da çığlığı basıp var gücüyle kaçmaya başladı. Ama ne kaçış? Hakkını vermek lazım. Bir dakikaya kalmadan gözden kayboldu gitti. Biz de kimmiş, neyin nesiymiş anlayamadık. Ama ay ışığı olduğu için iyi seçebilmişsinizdir. Evet, sarı suratlı pisliğin tekiydi. Öyle bir adamın Sir Robert'la ne işi vardı aklım almıyor. Holmes bir süre düşüncelere daldı. ''Lady Beatrice Falder'ın yakınında başkaları da var mı?'' diye sordu sonunda. ''Hizmetçisi var, Kerry Evans, beş yıldır beraberler.'' ''Sadık biridir muhakkak.'' Bay Mason oturduğu yerden hafifçe kapırdandıktan sonra ''Sadık olduğu garanti.'' diye karşılık verdi nihayet. ''Ama kime sadıktır onu diyememişti.'' ''Aha!'' dedi Holmes. ''Laf taşımayayım şimdi.'' ''Sizi gayet iyi anlıyorum Bay Mason. Her şey çok açık.'' Doktor Watson'ın tarifinden hiçbir kadının Sir Robert'tan kurtuluşu olmadığını çıkarabiliyorum. Peki iki kardeşin arasındaki tartışma buradan patlak vermiş olamaz mı? Bunun olacağı ta en başından belliydi. Ama hanımefendi tahmin edememiş olabilir. Sonra bir şekilde uyandığını fark edelim. Haliyle kadından kurtulmaya çalışır. Ama kardeşi buna izin vermez. Kadın zayıf kalbi yüzünden dediğini yaptırmaktan daha acizdir. Nefret ettiği hizmetçisi sürekli etrafındadır. Kadın kimselerle konuşmaz, suratını asar, kendini içkiye verir. Sir Robert yine bir kızgınlık anında kadının en çok sevdiği köpeğini de alır elinden. Buraya kadar her şey mantıklı değil mi? Olabilir, yani şimdilik. Kesinlikle, şimdilik. Peki ama bütün bunların eski mezarlıktaki buluşmayla bağlantısı nerede? İşte bunu hikayeye henüz oturtamadık. Evet efendim, benim oturtamadığım bir şey daha var bu arada. Sir Robert neden bir cesedi topraktan çıkarmak istedi? Holmes aniden oturduğu yerde dikildi. ''Bunu da dün fark ettik, size yazdıktan sonra. Dün Sir Robert Londra'ya gidince Stevens'la ben mezarlığa gidip bir bakalım dedik. Başta her şey normal görünüyordu ama sonra köşedeki cesedi gördük. Polise haber vermişsinizdir herhalde.'' Konuğumuz acı acı gülümsedi. ''Şey, bunun onları ilgilendireceğini sanmıyorum efendim. Bulduklarımız bir mumyanın kafası ve birkaç kemiğinden ibaretti.'' Bin yıllık falandı herhalde ama daha önce orada yoktu. Buna kalıbımı basarım. Bir köşeye dizilmiş üzerine örtmüşlerdi ama o köşe daha önce boştu. Peki bu kemikleri ne yaptınız? Olduğu yerde bıraktık. Akıllıca Sir Robert dün yoktu demiştiniz. Geri döndü mü peki? Bugün gelmesini bekliyoruz. Peki Sir Robert kız kardeşinin köpeğini ne zaman vermişti? Tam bir hafta önce bugün. Sabah hayvancağız eski koyunun orada havlayıp duruyordu. Sir Robert da tersinden kalkmıştı herhalde. Köpeği yakalayıp bir tutuşu vardı ki oracıkta öldürecek sandım. Ama sonra jokeylerden Sandy Beyine verip yeşil ejderhadan ihtiyar barsa götürmesini söyledi. Onu bir daha görmek istemiyormuş. Holmes bir süre düşüncelere dalmış halde sessizce oturdu. O eski, berbat kokulu pipolarından birini yakmıştı. ''Benden tam olarak ne istediğinizi hala anlayabilmiş değilim Bay Mason.'' dedi sonunda. ''Biraz daha açabilir misiniz lütfen?'' ''Şöyle anlatayım o zaman Bay Holmes'' dedi konuğumuz. Cebinden çıkardığı kağıt parçasını açınca ortaya yanmış bir kemik kalıntısı çıktı. Holmes bu parçayı dikkatle inceledi. ''Nereden buldunuz bunu?'' ''Lady Beatrice'in odasının altındaki kilerde merkezi ısıtma kazanı vardır. Epeydir yakılmıyordu ama geçenlerde Sir Robert soğuk oluyor deyince yeniden yakmışlar. Kazanla benim elemanlardan Harvey ilgileniyor. Bu sabah küllerin içinde bunu görmüş, bana getirdi. Epey bir işkillenmişti.'' ''Aynen benim gibi.'' dedi Holmes. ''Sen ne diyorsun Watson?'' Kemik kapkara olmuştu ama yine de vücudun neresine ait olduğu gayet açıktı. ''Bir insan uyluk kemiğinin üst yumrusu bu.'' dedim. ''Kesinlikle.'' Holmes ciddileşmişti. ''Şu adam kazanı ne zaman yakıyor?'' ''Akşamları yakıp bırakıyor.'' ''Yani gece oraya biri gitmiş olabilir.'' ''Evet efendim.'' ''Oraya dışarıdan girilebiliyor mu?'' ''Bir dış kapısı var.'' Diğer kapısı da Lady Beatrice'in odasına çıkan merdivenleri açılıyor. Çok derin sularda yüzüyoruz Bay Mason. Çok derin ve bulanık. Sir Robert dün gece evde değildi demiştiniz. Değildi efendim. O kemikleri yakan o değildi. Doğru efendim. Şu ihtiyarın yerinin adı ne demiştiniz? Yeşil ejderha. Berkshire'ın o yöresinde iyi balık oluyor mu? Konuğumuz başımda yeterince bela yokmuş gibi bir de bununla mı uğraşacağız dermiş gibi baktı. Şey efendim, değirmenin oradan iyi alabalık çıkıyormuş, gölde de turnabalığı oluyormuş. Çok güzel, Watson'la benim balıkçılığımız meşhurdur, öyle değil mi Watson? Bundan sonra bizi yeşil ejderhadan sorabilirsiniz, bu akşam orada oluruz. Takdir edersiniz ki sizinle orada yüz yüze görüşmemize gerek yok Bay Mason. Ama bir telgraf yeter, biz sizi buluruz. Bir ilerleme kaydedecek olursak size de bildiririz. Böylece o pırıl pırıl Mayıs gününde Holmes'le birlikte birinci sınıf bir arabaya atlayıp Schoskomp yolunu tuttuk. Tabii yanımıza oltalarımızı, makaralarımızı ve sepetlerimizi almayı da ihmal etmemiştik. Schoskomp'a vardıktan sonra başka bir arabayla Yeşil Ejderha'ya geçtik. Burada bizi karşılayan Josiah Barnes'la hemen konuya girip civardaki balık soyunu kurutmaya geldiğimizi belirttik. ''Gölde iyi turna balığı oluyor.'' dediler, diye söze girdi Holmes. Adamın yüzü birden karardı. İşte o iş tehlikeli bayım. Turna diye gidip kendiniz yem olursunuz sonra. Nedenmiş o? Sir Robert yüzünden bayım. Adam tüyoculardan nefret ediyor. Harasının civarında sizin gibi iki yabancıyı görürse ensenizde biter. Hiç şakası da yoktur bu arada. Atlarından birini yarışa hazırlıyormuş galiba. Evet çok sağlam bir hayvan. Sir Robert da dahil herkes paraları bastı ona. Bu arada şüpheli gözlerle baktı bize. Sizin yarışla ilginiz yoktur herhalde. ''Yok canım, biz sadece temiz hava almaya gelmiş iki yorgun Londralıyız.'' ''O zaman doğru yere geldiniz. Buranın havası güzeldir. Ama Sir Robert'la ilgili söylediklerimi unutmayın. Adam gözünüzün yaşına bakmaz. Oralara sakın gitmeyin.'' ''Gitmeyiz Bay Barnes, merak etmeyin. Bu arada Hall'de gördüğümüz köpek ne de güzeldi öyle.'' ''Öyledir bayım, saf kan İngiltere'de bir eşi daha yok.'' ''Köpeklere ben de meraklıyımdır.'' dedi Holmes. Sakıncası yoksa öyle bir hayvanın ne kadara mal olduğunu sormak isterim. Benim ona gücüm yetmez bayım. Sir Robert gönderdi onu. Bu yüzden bağladım ya bıraksam hemen kaçar gider. Kağıtlar yavaş yavaş açılmaya başladı Watson dedi Holmes ihtiyar gittikten sonra. Oyun zorlu olacak ama bir iki güne kalmaz önümüzü görmeye başlarız. Bu arada öğrendiğim kadarıyla Sir Robert hala Londra'daymış. Bu da demektir ki gece o kutsal topraklara kazasız belasız bir ziyarette bulunabiliriz. Emin olmak istediğim birkaç nokta var. Herhangi bir teori geliştirdin mi Holmes? Sadece bir tane Watson. Bir hafta kadar önce Schoskamp sakinlerinin hayatını derinden sarsacak kadar büyük bir şey olmuş. Ama ne olmuş bunu sadece sonuçlarından çıkarabiliriz. Sonuçlar da çok karmaşık görünüyor. Ama bir yolunu bulacağız. İşin içinde olaylar varsa umut da vardır her zaman. Elimizdeki verileri bir kez daha düşünelim. Erkek kardeş sevgili aciz kız kardeşini ziyaret etmeyi bırakıyor. Hatta en sevdiği köpeğini elinden alıyor. Köpeği Watson, bu sana bir şey anlatmıyor mu? Erkek kardeşin öfkesini anlatıyor sadece. O da olabilir ya da başka bir alternatif daha var. Şimdi meseleyi bir de tartışmanın yaşandığı, tabii gerçekten öyle bir şey olduysa, zamandan itibaren ele alalım. Hanımefendi odasından çıkmıyor, alışkanlıkları değişiyor, hizmetçisiyle birlikte gezintiye çıktığında çok sevdiği atını görmek için bile olsa ahıra uğramayı bırakıyor. Ve kendini içkiye veriyor. Her şey aşağı yukarı bu kadar. Öyle değil mi? Kilisedeki mezar hariç. O da başka bir düşünce yolu. Ama kafan karışmasın. Sadece iki yol var. Lady Beatrice ile ilgili olan A yolunda insanı huzursuz eden bir şeyler var. Değil mi? Ben bir şey çıkartamadım. O halde Sir Robert ile ilgili olan B yoluna geçelim. Adamın aklı fikri yarışı kazanmakta. Tefecilerin eline düşmüş durumda. Alacaklılar her an harası da dahil her şeyi elinden alabilirler. Çaresiz gözü kara bir adam bu. Tek geliri kız kardeşinden. Kız kardeşinin hizmetçisi ise önemli bir kozu. Şu ana kadar bir yanlış yok değil mi? Peki ya mezar? Ah evet mezar. Pekala biraz sevimsiz bir öneri de olsa Sir Robert'ın kız kardeşinden kurtulmanın bir yolunu bulduğunu farz edelim. Yapma Holmes bu olacak şey mi? Neden olmasın Watson? Evet, Sir Robert soylu takımından ama bazen kartal sürüsünün arasına bir leş kargası da karışabilir. Bir an için bu önerinin doğru olduğunu varsayalım. Bu durumda ülkeden kaçmadan önce servetini toparlayıp yüklenmesi gerekirdi. Ama o servet tamamen şos komplensinin başarısına bağlı. Dolayısıyla olduğu yerde çakılı kalması gerekiyordu. Madem öyle, öncelikle kurbanının cesedini ortadan kaldırmalı ve onun yerine geçecek birini bulmalıydı. Hizmetçi kızı avucunun içine aldığını düşünürsek bu o kadar da zor olamazdı. Kadının cesedi insanların pek ayak basmadıkları eski mezarlıkta saklanır. Sonra gece gizlice kazan dairesinde yakılır. Arkasında da az önce gördüğümüz gibi deliller bırakarak elbette. Buna ne diyorsun Watson? Hepsi mümkün görünüyor. Tabii en baştaki korkunç iddiaya doğru kabul edersek. Sanırım meseleye biraz ışık tutmak için yarın küçük bir deney yapmamız gerekecek Watson. O zamana kadar foyamız meydana çıkmasın diye ihtiyar barnsla oturup bir şeyler içer, yalan balıklarından ve sazanlardan konuşuruz. Belki bu arada başka dedikodulardan da haberimiz olur. Sabah Holmes kaşık zokasını yanımıza almadığımızı fark edince o gün balığa çıkma planlarımız suya düşmüş oldu. Biz de izin koparıp siyah sipanyeli de yanımıza alarak saat 11'e doğru yürüyüşe çıktık. ''İşte burası'' dedi Holmes tepesinde hanedana ait iki adet aslan başlı ejderha armasının asılı olduğu kapıya geldiğimizde. Bay Barnes'dan öğrendiğim kadarıyla yaşlı leydimiz öğlene doğru gezintiye çıkıyor ve haliyle arabasının kapı açılana kadar burada beklemesi gerekiyor. Watson, senden kapıdan geçerken ve henüz hızlanmadan önce arabacıyı bir şekilde durdurmanı istiyorum. Sen beni unut, ben şu çalılıkların arkasına saklanıp neler görebileceğime bakacağım. Bekleyişimiz çok uzun sürmemişti. Büyük sarı fayton 15 dakikaya kalmadan gri donlu pırıl pırıl iki atın ardında belirdi. Holmes köpeği dağılıp hemen çalılıkların arkasına saklandı. Bense bastonumu kaygısızca sallayarak yolun ortasında durup bekledim. Görevlilerden biri koşturup kapıları açtı. Araba iyice yavaşlayınca içindekilere bir göz atma fırsatı buldum. Sol tarafta açık kumral saçlı, esmer cüretkar bakışlı genç bir kadın oturuyordu. Onun sağındaysa kambur sırtına ve omuzlarına attığı şalına bakarak Aciz Lady olduğunu tahmin ettiğim ihtiyar biri vardı. Atlar yola çıkmış, hızlanmaya hazırlanırken ben kendinden emin bir tavırla elimi kaldırıp arabayı durdurdum ve Sir Robert'ın içinde olup olmadığını sordum. Tam o anda Holmes ortaya çıkıp Spanyali serbest bırakmıştı. Hayvan sevinçten ne yapacağını bilmez halde arabaya doğru fırlayıp basamakları çıktı. Ama bu keyifli karşılayış aniden öfkeye dönüşmüştü. Devam et, devam et diye bir çığlık geldi içeriden. Arabacının kırbacını şaklatmasıyla birlikte atlar şaha kalkarak yanımızdan geçip gittiler. ''İşte bu kadar Watson'' dedi Holmes. Heyecanı hala geçmemiş olan köpeğin boynuna tasmayı geçirirken. Hayvan sahibi geldi sanıp neşelendi ama sonra gelenin bir yabancı olduğunu anlayıp öfkeye kapıldı. Köpekler hata yapmaz. İçeriden erkek sesi geldi Holmes diye atıldım heyecanla. ''Kesinlikle bir kağıdı daha açtık Watson ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım.'' O gün başka bir planımız olmadığı için olta takımlarımızı alıp değirmenin orda hava çıktık ve otele bol bol alabalıkla döndük. Yemekten sonra Holmes yeniden harekete geçeceğimizi söyleyince sabahki rotamızı takip ederek bahçe kapısının önüne gittik. Orada uzun boylu, karanlık bir silüet bekliyordu bizi. Bu Londra'da tanıştığımız antrenör John Mason'dan başkası değildi. İyi akşamlar beyler diye karşıladı bizi. Notunuzu aldım Bay Holmes. Sir Robert henüz dönmedi ama duyduğum kadarıyla bu gece geliyormuş. ''Şu eski mezar evden ne kadar uzakta?'' diye sordu Holmes. ''Çeyrek mil kadar vardır. O halde beyefendiyi şimdilik kafamıza takmayalım. Bakın ben onu yapamam Bay Holmes. Eve döner dönmez şoz ile ilgili gelişmeleri öğrenmek için beni çağıracaktır.'' ''Anlıyorum. O zaman biz de siz olmadan işe koyuluruz Bay Mason. Bize mezarın yerini gösterdikten sonra dönebilirsiniz.'' Gökte ay yoktu, gece zifiri karanlıktı ama Mason bizi yola çıkardıktan kısa bir süre sonra ileride karanlık bir kütle halinde dikilen eski kiliseyi seçebilmiştik. Bir zamanlar bir veranda olan harabeden içeri girip önümüzde rehberimiz taşların arasında düşe kalka ilerlerken biz de arkasından binanın bir ucuna kadar geldik. Buradan aşağıdaki mezarlığa inen dik merdivenlerde Mason bir kibrit yakınca bu kasvetli yer gözümüzün önünde aydınlandı. Kabaca oyulmuş taş duvarları dökülmeye yüz tutmuş bu küf kokan uğursuz mahsende, kimi taştan kimi kurşundan mezarlar yığınlar halinde yan yana karanlıkta zorlukla seçebildiğimiz kemerli pervazlı kubbenin altında sıralanmıştı. Holmes fenerini yakarak bu hazin manzaraya parlak sarı bir ışık demeti gönderdi. Bu kez onurunu ölümün kapısına kadar taşımaya kararlı olan eski bir ailenin ejderhaları ve taçlarıyla süslü mezar levhalarını da görebiliyorduk. ''Bize kemiklerden söz etmiştiniz Bay Mason. Gitmeden önce gösterebilir misiniz?'' ''Bu köşedeler.'' Mason, Holmes'un tuttuğu ışığın altında köşeye gider gitmez kala kaldı. ''Yoklar.'' dedi dönüp. ''Ben de öyle tahmin ediyordum.'' dedi Holmes kıkırdayarak. ''Herhalde külleri de önceki parçayı bulduğumuz kazanın içindedir.'' ''Zaten bin yıl önce ölmüş olan bir adamın kemiklerini neden yakmak istesinler ki?'' diye sordu John Mason. ''Zaten biz de bunu ortaya çıkarmaya geldik.'' dedi Holmes. İşimiz biraz uzun sürebilir, sizi daha fazla tutmayalım. Sabaha kadar çözümü bulabileceğimizi düşünüyorum. John Mason gittikten sonra Holmes mezarları dikkatle incelemeye koyuldu. Tam ortadaki, Sakson dönemine kadar uzanan eski lahitin etrafında Norman Hugh'olardan ve o dolardan kalma birkaç parça ve belki de aralarında en yenileri sayılabilecek 18. yüzyıldan Sir William ve Sir Denis Falder'ın mezarları yer alıyordu. Araştırmaya başlamasının üzerinden bir saat geçmişti ki Holmes kemerli odanın hemen girişindeki kurşun lahitin önünde durup sevinç dolu bir çığlık attı. Atik ama ne yaptığını bilen hareketlerinden hedefine ulaştığını anlayabiliyordum. Lahitin ağır kapağını büyüteciyle inceledikten sonra cebinden çıkardığı kısa levyeyi bulduğu bir boşluktan içeri sokup var gücüyle bastırdı. Kapak yerinden sökülüp gıcırdayarak açılırken beklenmedik bir ziyaretçi içeridekilere bakmamıza mani olmuştu. Üst kattaki kiliseden ayak sesleri geliyordu. Bu bastığı yeri gayet iyi bilen kararlı birinin sağlam ve hızlı adımlarıydı. Merdivenlerde biliren ışığın sahibi çok geçmeden gotik kemerin altında bir sülüyet halinde belirdi. Son derece iri yarı, vahşi tavırlı, etrafına korku salan bir sülüyetti bu. Elindeki büyük lambayı yukarı kaldırınca yüzünün sert hatları, cüretkar bıyıkları ve bütün mahzeni hızla taradıktan sonra benim ve dostumun üzerinde sabitlenen öfkeli gözleri de ortaya çıkmıştı. ''Siz de kimsiniz?'' diye gürledi. ''Ve burada ne arıyorsunuz?'' Sonra Holmes cevap vermek üzere yavaşça ona doğru dönerken ileri doğru atılıp elindeki ağır bastonu havada savurdu. ''Beni duymadınız mı?'' diye bağırdı bu kez. ''Kimsiniz dedim, burada ne işiniz var?'' Havaya kaldırdığı bastonu titriyordu. Ancak Holmes bu tehditleri aldırmadan adama doğru birkaç adım attı. ''Benim de size soracaklarım var sor Robert'' dedi en sert ses tonuyla. ''Bu kim ve burada ne işi var?'' Sonra dönüp arkasındaki lahitin kapağını ardına kadar açtı. Lambanın ışığında vücudu örtülmüş ama kafası açıkta korkunç halde yatan bir ceset belirmişti. Bir cadı gibi burnu ve çenesi neredeyse birbirine değecek kadar uzundu. Gözleri donuktu, yüzünün rengi dağıtmıştı. Şaşkına dönen baronet geriye doğru sendelerken taş lahitlerden birine yaslanmak zorunda kalmıştı. ''Bunu nereden öğrendiniz?'' diye inledi. Ama sonra biraz toparlanıp eski haşin tavrına geri dönerek ''Bu işe ne hakla burnunuzu sokarsınız?'' dedi. ''Benim adım Sherlock Holmes'' dedi dostum. ''Muhtemelen duymuşsunuzdur. Neresinden bakarsanız bakın, diğer bütün iyi vatandaşlar gibi benim de görevim adaletin yerini bulmasıdır.'' Bana kalırsa cevap vermeniz gereken sorular asıl bende. Sir Robert bir an yine atılacak gibi olsa da Holmes'ün sakin ses tonu ve kendine güvenen tavırları etkisini göstermeye başlamıştı. Ah Bay Holmes demek sizdiniz dedi. Her şey aleyhimeymiş gibi duruyor ama itiraf etmeliyim ki başka türlü davranamazdım. Haklı olabilirsiniz ama bunu polise de anlatmak zorunda kalacaksınız. Sir Robert omuz silkti. Her şey olacağına varır ama önce bir evime buyurun ve meseleyi kendi gözlerinizle görün. 15 dakika sonra eve girdik. Cam bölmelerin arkasındaki pırıl pırıl namlulara bakarak evin bir çeşit silah deposu olduğunu tahmin ettiğim bir yere alındık. Sir Robert bizi burada birkaç dakika yalnız bıraktıktan sonra yanında iki kişiyle beraber geri döndü. Biri faytonda da gördüğümüz genç kadın, diğeri de sinsi tavırlarıyla insanı rahatsız eden ufak tefek bir adamdı. Bu ikisinin yüzündeki şaşkınlıktan baronetin onları gelişmelerden haberdar etmeye vakit bulamadığı anlaşılıyordu. Bu gördüğünüz kişiler, diye söze girdi Sir Robert eliyle işaret ederek, Bay ve Bayan Norlet olurlar. Bayan Norlet, herkesin tanıdığı ismiyle Evans, epey bir süredir kız kardeşimin hem hizmetçisi hem de sırdaşı olmuştur. Onları buraya getirdim çünkü şu durumda her şeyi bütün gerçekliğiyle anlatmak zorunda olduğumu hissediyorum ve dünya üzerinde anlatacaklarımı destekleyebilecek birileri varsa onlar da bu ikisidir.'' Buna gerek var mıydı Sir Robert? Ne yaptığınızın farkında mısınız? diye sızlandı kadın. Ben hiçbir şekilde sorumluluğu üzerime alamam dedi kocası. Sir Robert ona aşağılayarak baktı. Bütün sorumluluğu ben üstleneceğim dedi. Sonra da şimdi Bay Holmes size bütün gerçekleri anlatacağım. Sizinle karşılaştığımız yere bakılırsa zaten pek çok şeyi çözmüş olmalısınız. Dolayısıyla derbi yarışında benim de bir atım olduğunu ve başarımın ona bağlı olduğunu da biliyorsunuzdur muhtemelen. Kazanırsam her şey yoluna girer ama kaybedecek olursam şey bunu düşünmek bile istemiyorum. Durumunuzu anlıyorum dedi Holmes. Ben kız kardeşim Lady Beatrice'in eline bakıyorum ama yine de herkesin bildiği gibi onun da tek geliri kiralar. Ben tefecilerin eline düştüğüm için kız kardeşim ölecek olursa hepsinin akbabalar gibi malikanenin üzerine çökeceğini de gayet iyi biliyorum. Her şeyi elimden alırlar. Ahırlarımı, atlarımı, her şeyi. ''Fazla uzatmayayım Bay Holmes. Kız kardeşim geçen hafta öldü.'' ''Ve siz de bunu kimseye söylemediniz. Başka ne yapabilirdim ki? Yoksa tam anlamıyla mahvolurdum. Ama insanları 3 hafta oyalayabilirsem sorun çıkmazdı. Hizmetçinin kocası, işte kendisi de burada. Bir aktördür.'' Haliyle aklımıza, daha doğrusu benim aklıma, bu süre zarfında kız kardeşimin yerine onu geçirmek geldi. Nasıl olsa odasına hizmetçisinden başkası girmediği için her gün faytonda şöyle bir görünmesi yeterli olurdu. Bunu ayarlamak da hiç zor olmadı. Kız kardeşim uzun zamandır çektiği ödem belasıyla daha fazla başa çıkamadığı için öldü Bay Holmes. Bunu adli tabip karar verir. Bunu son birkaç aydır beklediğimizi doktor da onaylayacaktır. Peki sonra ne yaptınız? Cesedi ortalıkta bırakamazdık. İlk gece Norlott'la birlikte artık kullanılmayan su deposuna götürdük. Ancak kız kardeşimin gözdesi olan Spanyal bizi takip edince, ardından bir de kapının önünde dört dönmeye başlayınca daha güvenilir bir yer bulmamız gerektiğine karar verdim. Köpeği başka birine gönderdikten sonra cesedi kilise mezarına taşıdık. İşin içinde hiçbir şekilde saygısızlık yok Bay Holmes, ölüye hürmette hiç kusur etmedik. Bu yaptıklarınızın herhangi bir mazereti olamaz Sir Robert. Baronet sabırsızca başını salladı. Söylemesi kolay tabi, dedi. Benim yerimde siz de olsanız aynı şeyleri düşünürdünüz sanırım. İnsan bütün umutlarının ve planlarının son anda suya düştüğünü görmeye dayanamıyor Bay Holmes. O an için en doğrusunun Lady Beatrice'i kocasının atalarının yattığı lahitlerden birine koymak olduğunu düşündüm. Bunun için de mezarlardan birini açtık. İçindekileri çıkardık ve sizin de gördüğünüz gibi yerine kız kardeşimi yatırdık. Çıkardığımız bu kemikleri mezarlığın orta yerinde bırakamayacağımız için Norlid'le alıp gece kazanda yaktık. ''İşte benim hikayem böyle, Bay Holmes. Beni bütün bunları anlatmaya mecbur edişinizse ayrı bir hikaye.'' Holmes bir süre düşüncelere dalmış halde oturdu. ''Hikayenizin bir tek kusuru var, Sir Robert.'' dedi sonunda. ''Alacaklılarınız malikaneye el koymuş olsalardı bile atın üzerindeki bahiste dolayısıyla geleceğinizle ilgili umutlarınızda bir değişiklik olmayacaktı. Ama o zaman atı da malikanenin bir parçası sayarlardı. Benim bahislerim onların umurunda mı sanki?'' En kötüsü, atı hiç koşturmazlardı, olur biterdi. En büyük alacaklım ki maalesef en büyük düşmanım da olur, New Market Hill'da kırbaçla öldüresiye dövmek zorunda kaldığım Sam Braver adında namussuz herifin tekidir. ''Pekala Sir Robert'' dedi Holmes ayağa kalkarak. ''Elbette bu meselenin polise de bildirilmesi gerekiyor ama benim görevim gerçekleri ortaya çıkarmaktı. Daha fazla ileri gitmeyeceğim.'' Davranışlarınızın doğru ya da ahlaklı olup olmadığı hakkında bir fikir yürütmek istemiyorum. Vakit neredeyse gece yarısı olacak Watson. Bir an önce mütevazi odamıza geri dönelim artık. Bu sıra dışı hikayenin Sir Robert'ın hak etmediği mutlu bir sonla bittiğini bilmeyen yoktur herhalde. Soscom Prensi yarışı birinci bitirdi. Sahibi bahislerden 80 bin sterlin kazandı. Alacaklılar yarış bitene kadar beklemenin karşılığını aldılar ve Sir Robert da itibarını kurtarmış oldu. Hem polis hem de adli tabip meseleye hoşgörülü yaklaşınca Leyden'in ölümünü haber vermekle geciktiği için ayıplanmakla kurtulan beyefendi sonrasında sürdürdüğü onurlu yaşantısıyla karanlık geçmişini unutturmayı da bildi.